Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Biz yani bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor, kul haklarının affedilmeyeceğine dair hüküm var mıdır? Şirk dışında tüm günahlar affediliyor mu diye sormuş. Şimdi kul hakları e, tabii ki yarın kıyamet gününde kul tarafından isteneceği için ee, bunu e, Cenab-ı Hakk'ın o hak isteyen kulu razı etmesi dışında e, başka türlü bu hakkın düşme ümidi yok. Yani yarın herkes kıyamet gününe dara düşünce kimde ne bulursa bunu almaya çalışacak. Bu kesin. Hatta bu anne baba kardeşler eş bile olsa sonuç değişmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de neyse şöyle buluyor. Yemeye firmlerum lachiyi ve ümmihi ve bi'yi ve sahibeti ve beni. O gün, o kıyamet gününde kişi kardeşinden kaçacak gördüğü zaman acaba benden hak ister mi diye. Ümmihi ve bir annesinden babasından da firar edecek, kaçacak. Ve sahibeti ve beni hanımından ve çocuklarından da kaçacak gördüğü zaman. Acaba benden alacak, verecek, hak isteyecek durumu olabilir mi korkusuyla. Şimdi orası öyle bir alan mahşer meydanı. O yüzden kul hakkı ile gidilirse oraya yarın kul hak, hakkı olan kişiyi gördüğü anda bunu efendim önemli değil affedeyim almayayım deme yoluna gitmez. Buna hele ihtiyacı varsa kendisi dara düştüyse ateşe cehenneme gitme durumu ortadaysa e, sevaphanesini yükseltmek günahlarını azaltmak amacıyla kimde ne bulursa almaya çalışacaktır. İşte kul hakkı böyle bir hak oluyor. Yani Cenab-ı Hak olan haklarda Cenab-ı Hak bilir, affedebilir. Ama kulla alakalı olan haklarda kul muhatap haline geliyor ve alacağını hayvanlar bile eğer hakkı varsa bizde işte hayvana eziyet ederek, azap ederek, efendim ateşte yakarak neyse zulmetme yoluyla eziyet edildiyse bunlar yaratılacak diyor Peygamberimiz. Haklarını alacaklar insanlardan, haksızlığa uğrayanlar. Ondan sonra tekrar Toprak olacaklar diye hadis-i ifade edilmiş. Şimdi dolayısıyla e, kul hakkı konusunda tabi Cenab-ı Hakk'ın e, dilerse bazı kul haklarını hak sahibini razı etmek suretiyle elbette bunu denkleştirebilir. Kul hakkından hak sahibini vazgeçirmesi Cenab-ı Hakk'ın elindedir ama bunu kimin için yapar bilinmez. Mesela bununla ilgili verilen bir örnek var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir gün peygamberimiz birkaç sahabenin de bulunduğu bir ortamda tefekküre dalmış. Gözyaşları bu arada boşanmış. Tabii sahabeler üz üzüntülü bir durumun olduğunu hissetmiş ama ne olduğunu bilmiyorlar. Allah Resulü kendisine gelince tefekküre hali geçince diğerleri "Bir şey mi üzüldünüz?" demişler. Evet şu anda bana mahşer meydana bir sahne gösterildi. İki kardeşin hesaplaşmasını seyrettim demiş. Kısaca iki kardeş dünya hayatındayken abisi küçük kardeşini ezmiş, haklarını vermemiş. miras hakkıdır. Başka bir takım konularda kardeş ses çıkaramamış, haklarını alamamış, ezilmiş bir bakıma. Bir takım haklarla ahlete intikal etmişler. Ağabeyesinin de aslında güzel halleri varmış. Hayra senat. Başkalarına olan iyilikleri sebebiyle cennet ehli durumundayken alın bu kulumu cennete götürün denildiği sırada kardeşi bu sefer haklarını öne sürmüş. Yarabbi ben de benim onda şu haklarım var. Anne babadan kalan mirası vermedi. Şunu şunu vermedi. Alacaklarım var. Ee, Bunun demiş günah sevaplarını almak istiyorum. Sevaplarından alıyor, alıyor, alıyor sevapları bitme noktasına gelmiş. Günahlarımdan yüklensin. Günahlarımdan ona devredilsin. Diğer haklarım için deyince daha önceden cennetlik olan ağabeyesi cehennemlik duruma düşmüş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak alın bu kulumu yolunu değiştirin, cehennem tarafına götürün deyince bu sefer tabi kardeşim hak istemesi seviyle bu hale gelmiş. Ancak abesinin de güzel halleri dediğimiz gibi başkalarına olan hayır hasenatı, iyilikleri, hayır dualarını almış dışarıda bir takım insanların. Bu sebeple Cenab-ı Hak onun da cehenneme gitmesini istemiyor. Melekler onu cehenneme doğru çevirince durdurun bu kulumu diyor. Bunun üzerine e, bu hak isteyen kardeşine melekler diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın emriyle tabii. Şu arkana bir bakar mısın diyorlar. Arkasına doğru baktığı zaman harika bir köşk görüyor. Yeşillikler, hizmetçiler, huriler falan dolaşıyor havuz başlarında. Böyle bir sahne kendisine gösteriliyor. Bunu bana neye gösteriyorsunuz diyor meleklere. Efendim eğer abinden olan haklarından vazgeçersen, onu affedersen, helallaşırsanız Cenab-ı Hak sana bu yerin burası olacak diyor. Burada yaşayacaksın. Senin makamın burası olacak. E bu düşünmüş. Peki demiş benim ağabeyimin cehenneme gitmesinden ne zevk alayım. Madem Yüce Allah bana böyle bir lütufta bulunuyor. Ondan olan haklarımdan vazgeçtim. Almaktan vazgeçtim diyor. Abesinin yolu tekrar cennet tarafına çevriliyor. Kardeşi de Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu yeni nimete Yeni bir köşke derim yerleşiyor. Yani buna benzer sahneler var. Yani Cenab-ı Hak dilerse yalnız A bunu hak ettiği için yalnız on ifade edelim. Kardeşine zarar vermiş, hakkını vermiş falan ama başkalarına büyük hizmetleri hayır hasenatı olmuş ağabeysinin. B'sinin Cenab-ı Hak nizasını kazanmış başka konularda bu sebeple Cenab-ı Hak onun elinden tutun. Herkesin elinden tutar mı bilinmez ve kesin bir garanti yolda değildir. O yüzden. Kul hakları ahirete gitmemek asıldır denmiş. Aksi halde orada kul kişiyi bulur, yakalar ve alabildiğini almaya çalışır. Kimse kimsenin göz yaşına bakmaz. Kulakların böyle bir şeyi var. Mesela Allah'ın a başka bir adı şerifinde özellikle kocası askere giden, savaşa giden eski devirlerde bazen aylarca yıl dönemiyor kocası. Yıllarca savaş meydanlarında, ülke dışı olan seferlerde beride tabii hanımı, çocukları falan kalıyor. Hanımına birisi diyor iftira atsa, onun namusuyla ilgili ona dil uzatsa haksız yere yarın kıyamet gününde o hanım diyor sırat köprüsünde karşısına çıkacak bu kişinin kendisinin namusuyla oynayan, ona iftira atan bu kişinin karşısına çıkacak, e, ver bakalım amellerinden diyecek, hiçbir şey bırakacağını zannediyorsunuz diyor. Cev alabildiğin kadar al denecek kendisine. E, onda e, hayır hasenat, bir ecir, sevaplı bir amel bırakacağını mı sanıyorsunuz? Nesi varsa alır. cenab Hak ona bir yetkiyi verecek diyor. Önünü kesecek o kişinin, kendi iftira atan kişinin amelini alabildiği kadar al al deneyecek. Bir şey bırakaca, bırakacağı mı zannediyorsunuz?" diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun nesi varsa alır götürür sevabını, şeyini. Tabii ki azap görecek duruma düşer manasına geliyor. Yani bunun gibi hülasa, e, kulakları ilgili olan konular, e, ciddi konular. Yine mesela eee giden kişi bütün günahlardan arınır ama kulakları e, sabit kalıyor yine de. Yani temiz hale gelir. Diğer defter temizlenir ama kul hakkının sıra geldiği zaman hala kullara vermesi gereken borçlar, haklar, hukuk varsa bunlar haçtan döndükten sonra da yine sabit kalıyor ve bunları ödemesi gerekiyor. Yani birazsa e, kul haklarından sakınmak gerekiyor. Bu mali konular olduğu için de e, kulun bilhassa e, hakkı neyse kul, kulun rızasını alacak şekilde davranmak en güzeli. Bununla ilgili yani insanlara haklarını fazlasıyla verdiği için Evliyaullah makamına ulaşan, cennete kavuşan çok örnekler Hazreti Peygamber'in hadislerinde görülüyor. Mesela bunlardan bir tanesi bu kış günü yolculuk yapan Mağara Hadis diye bir hadis, hadis vardır. İbretli olduğu için bunu hatırlamak da gerekiyor. Yani Cebrail Aleyhisselam zaman zaman peygamberimize geçmiş ümmetlerin örnekler veriyormuş. ...ilginç örnekler diyelim ona biz. Hikmetli örnekler. Bu bir tanesi mağara hadisidir. arya hadislerinden. Ulazı üç kişi, işte Uludağ gibi çok büyük bir dağın yamaçlarından bir yoldan giderken... ...bir cemiyete gidiyorlarmış e, kış günü. E, birden e, yağmur boşanmış, fırtınalı bir gün meydana gelmiş. Yukarıdan seller boşanmış dağın üst tarafından derken... E, erozyon meydana gelmiş. Toprak kayması, büyük bir kaya parçası bina büyüklüğünde yerinden Boşanmış yukarıdan aşağı doğru yuvarlandığını bunlar fark edince yolun saat karşısında bir mağara varmış. Sağ tarafında mağaraya sığınmışlar hülasa. Yukarıdan yuvarlanan taş gelmiş mağaranın ağzını, ağzını kapatmış. Tabii çıkmaları mümkün değil. Zifiri karanlıkta mağarada mahsur kalmış 3 kişi. Şimdi sapa sağlam insanlar ama kazma yok, kürek yok, ev gibi bir taşı, kayayı yerinden oynatma imkanı da yok. Beklemeye başlamışlar. Bir gün, iki gün bölümün bekleyecek, ne yapacaklar? Bunlar kendi aralarında konuşmaya, düşünmeye başlıyor. Buradan kurtulmamız lazım şimdiki gibi cep telefonu vesaire irtibat imkanı yok. Ondan oraya mağaraya sığındığını bilen de yok Allah'tan başka. Ki dışarıdan birileri gelsin Taşı arılamaya çalışsın kurtarsın Böyle bir ümit de yok Bunlar düşünmüş demişler Bizim ölümü beklememiz de Doğru demiş bir şey yapmamız lazım Ne yapabiliriz çıkalım desek Çıkamıyoruz gücümüz yetmiyor Kayıyı yerinden oynatmaya O zaman işimiz demişler biz bir peygambere tabiiz. Yüce Allah'a imanımız var Allah'a güvenelim dayanalım Allah'tan yardım isteyelim Nasıl isteyelim Dua edelim demiş birisi. Gözyaşları için işte Allah'tan yardım isteyelim. Bize bir çıkış yolu belki gösterir. Birisi demiş şimdiki yapacağımız dua fayda vermez kanaatımca. Neden? Dara düştük demiş. Aciz kaldık. Allah'tan yardım istiyoruz. Sıkıştığımız için ya, dua ettiğimiz belli. Gözyaşları da dua etsek. Bu dua kanaatımca kuvvetli olumuz, zayıf bir dua olur demiş. Ne yapalım? O zaman serbest olduğumuz bir zamanda Allah rızası için yaptığımız değerli bir amelimiz varsa onu hatırlayalım. Dışarıdayken yaptığımız bir amel. O ameli öne sürelim ve Cenab-ı Hak'tan öyle yardım. Yükçü de bunu mantıklı bulmuş. Bunu Cebrail-i bize anlatıyor. Hülasa birisi anne babasına çok hürmetkarmış. Hizmet ediyormuş. Özellikle annesine. Hastalığı zamanında gece uyandırıp sütünü veriyormuş. Falan. Bu arada annesi ''Evladım başın dara düştüğü zaman Allah sana yardımcı olsun'' diye dua ediyormuş. Oğlunun hizmeti karşılığını karşısında, bu da annesinin böyle bir duası oluyormuş zaman zaman, bunu hatırlamış. ''Ya Rabbi eğer anneme olan hizmetimin bu bir anlamı varsa, üstünü kabul gördüyse bizi yardım et deyince taş biraz yerinden oynamış. Ama hava girmeye başlamış, ışık girmiş azıcık, çıkma imkanı yok. İkinci kısaca bir kadınla bir ilgisi olmuş. Hadise şöyle ceren etmiş orada anlattığına göre. E, gençliğinde zengince varlıkla bir ailenin kızına talip olmuş. Kız e, fakirce diye buna verilmemiş. O, o, kız tarafı buna vermemiş e, hanım kızı. Daha zengin ağanın oğlu varmış ağanın oğluna vermişler. Belki çok sevdiği bu hanım kızla evlenmemiş. Başka birisiyle evlenmiş neyse. Fakat işleri çok rast gitmiş. Zengin olmuş. Çiftlik çubuk sahibi olmuş falan. 10-15 yıl geçtikten sonra bu ağanın oğluyla evlenen zengin birisiyle evlenen hanım kızında kocası kendini dağıtmış. Geçki kumanneler olduysa 2-3 tane de çocuğun olduğu bir dönemde ölmüş. Mal mülkte kalmamış. Kendi anne baba tarafında sıkıntıları sebebiyle kadın ortada kalmış. Dul ve yetimleriyle ortada kalmış. Dolayısıyla bu daha önce, 10-15 yıl önce kendisine verilmeyen erkeğin de bir hayli işçi çalıştırdığı, çiftliği çubuğu olan bir konumda olduğunu bildiği için ona gitmiş yardım istemek üzere. İş istemiş kısaca. Yani çalışıp onun çiftliğinde işinde ücretini alacak, çocukların yetimleri geçindirecek düşüncesi bu kadının Tabii kadını tanımış. Senin zamanında demiş annem babam beni küçümsediği için, fakir bulduğu için vermemişti. Şimdi ayağıma bana düştün der gibi. Ee, demiş şu anda ben evliyim demiş. Seninle evlenmeyi düşünürdüm ama bu olmaz. Nikahsız demiş. Ara sıra beraber olursak sana yardım ederim, işte veririm, para yardımı da yaparım. Tabii beriki birden toparlanmış. Sen nelerden bahsediyorsun demiş. Ben ortada dolu ve yetimlerimle ortada kaldım. Yetimlerime yiyecek bile bulamıyorum. Çalışmak istiyorum. Sen nelerin peşindesin? Demek ki annem babam senin şeyini sezmişler. Onun için sana vermemişler. Gibi dokunaklı bir söz söylemiş kadın o arada. Erkek birden toparlanmış tabii. Özür dilerim demiş. Ben Beni yanlış anladınız falan dese de. Tabii arkasından bacım şu anda demiş lütfen konuduklarımızı unut. Eğer demiş beni bir ağabeyin gibi e, kabul edersen sana yardım da ederim işte veririm manasında. Birden tevbe istiğfar ederek e, erkek kendi toparlamış ve o kadına da yet yetimlere yardımcı olmuş. Ya Rabbi demiş bu benim yardımımdan dolayı bir e, rızan varsa e, benim bu amelimden dolayı bize yardım et deyince taş biraz daha aralanmış. Sıra üçüncü, üçüncü bir iş verenmiş, emrin altında bir takım çobanları varmış, i̇şte koyun sürüleri, deve sürüsü, sığır sürüsü falan e, çiftliği olan birisiymiş. Kısaca e, adamlarından iş, e, yıllık maaş veriyormuş bunlara, yıldan yıla. Birisi yıl sonu yaklaşınca ona vereceği yıllık maaşı da hazırlamış kasasında. E, fakat son bir iki gün kala bir olay çıkmış o kasabada, önemli bir olay. Onun adı da karışmış Çoban'ın. O gece kaçmış, firar etmiş kasabadan, yıllık maaşını almadan e, uzaklaşmış. Üç gün, beş gün, bir ay, iki ay beklemiş e, sürü sahibi. E, yani belki gelir maaşını alır diye, tabi olayı herhalde önemli bir cinayet olaymış galiba, yani onun adı da karıştığı için uzunca bir süre dönemeyeceğini düşünerek, bu parayı demiş, ben kendi işimde harcayamam, bu benim işçimin hakkı demiş diyelim 306 liraysa yıllık maaşı. Bu 306 lira benim hakkım değil, işçimin hakkı. Bunu demiş kasada tutsam üremez kendi kendine burada bekler. Yani iyisi ben demiş yatırım yapayım bununla işçim adına. Ne yapayım? Benim en iyi bildiğim iş hayvancılık demiş. Tutmuş bu parayla 306 lirayla diyelim. Bir miktar kuzu almış, koyun yavrusu, bir miktar sığır yavrusu almış. Bir miktar deve yavrusu. Bunlara özel damga vurmuş. Öbür sürü şeylere karışmasın. Belli olsun diye. Sürüye bunları katmış. Bu yavrular da sürüyle beraber büyümeye gelişmeye başlamış. 3 ay, 5 ay, 2, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi. 4-5 yıl geçince bir sürü koyun meydana gelmiş. Belli bir sürü sığır cinsi deve türü hayvanlar meydana gelmiş. Bunlar yavruların hep damga vuruyormuş. Özel işaret işçiyate olduğunu belirtmek için. Ve bunlar e, böyle devam ederken 4-5 yıl sonra eski işçisi çıka gelmiş bir gün tebrik kıyafetle. Tekrar işsiz kalmış işte iş istemek üzere gelmiş. Herhalde eski olayda biraz unutulmuş. Tanımış tabii işçisini. Ben zaten sen demiş. Nerelerdeydin? Senin maaşını demiş alamadan gitmiştin falan. Belki yani ben onu unuttum bile demiş. Onu tabii 4-5 yıl öncesinden vereceğinizi doğrusu bilemiyorum. Verirsiniz de verirsiniz ama ben asıl demiş işsiz kaldım. Yeniden bana iş verirseniz memnun olurum falan derken. Tabii o da olur ama demiş önce bir gidelim, ağla gidelim demiş hayvan ağalına. Beraber gitmişler. Bir sürü koyun göstermiş özel işaretli ayırmış kenara. Bir sürü sığır cins hayvan göstermiş. Bir miktarda deve sürüsünden e, işaretli hayvanları ayırmış. Bunların hepsi senin demiş. Efendim benimle de alay bari etmeyin demiş. Ben işsiz kaldım. Buraya iş istemek üzere geldim. Bunlar nasıl benim olur? İşte anlatmış. Böyle böyle demiş. Dört beş yıl önce senin 306 lira yıllık maaşın vardı. Onu ben veremeden ben elimde kalmıştı. Boşu boşuna kasada durmasın diye yatırım yaptım. Benim en anladığım iş buydu. Bunun bana zararı da olmadı demiş. Bunların sütünden, yapı ağızdan, yoğurdundan, peynirinden masraflar çıktı demiş. Çoban masrafı ve diğer bu hayvanla ilgili olan masraflar çıktı. Ana para olarak ben hayvanların kendisini demiş düşündüm. Bunlar senin Hatta e, istersen sana yardımcı ot çoban da verebilirim başlarına demiş. İstersen burada kalırsın ama memleketine de bunları sevk edebilirsin. Hülasa e, tabi çok zengin bir halde o işçisi oradan ayrılırken Allah demiş dara düştüğün bir zamanda sana yardımcı olsun. Beni ihya ettin demiş. Beni fakirlikten kurtardın. İhtiyaçlı olmaktan Allah tersini dara düştüğünde kurtarsın. Öyle deyince tabii o mağaranın öndeki taş yuvarlanmış, oradan çıkmışlar. Şimdi bu gösteriyor ki, yani bir anda bu üç kişi daha önceki önemli gördükleri bu amellerini amellerinin kabul edildiğini Yüce Allah nezdinde düşünerek mağarada çaresiz kaldıkları bir sırada öne sürmüşler ve bir anda keramet diyebileceğimiz derecede manevi bir seviye kazanmışlar. Demek ki burada tabi verilmek istenen bir mesaj var. Bir işveren kardeşimiz de işçilerinden bakıyor. Durumu çok mağdur olan ailesi felakete uğrayan sıkıntıya düşen, oğlunu kızını okutamayan, ev bile alamayan, kira evlerinde bunalan işçileri var. Bunları hiç belli etmeden ihya ediyor el altından diyelim ve dualarını alıyor mesela. Ev alana almak isteğine yardımcı oluyor. Evlenen oğlu kızı var. Bir türlü eşya alamıyorlar. Evlendirme masrafını karşılayamıyorlar. Asgari ücretle, 1500- bin, bin, bin, lira geçirmeye çalışan aile hala kira evinde çocuğunu evlendirecek. Patron da görüyor, fabrika sahibi, firma görüyor bunu mesela. Yani ben diyor bu evlenen yavrulara bir ev alıvereyim bari diyor mesela. Bir ev alıyor, buyurun anahtarlı diyor. Zekat parasından bildiğimiz gibi buna rahat oluyor. Zekat parasıyla olsa bile o aile ihya ettiniz bakınız. Veya kira evlerinde onu birden Ev sahibi yaptınız, buyurun e, anahtara dediniz birden. Şimdi onun, Ondan sonraki halini düşünün. Ömür boyu size minnettardır, hayır duacıdır. Artık onun hayır duası size neler getirir, neler Yani bunun gibi e, Cebrail Aleyhisselam'ın verdiği bu örneklerde tabi ciddi hikmetler, ibretler var. Ve bir anda bizim halimizi kalimizi e, değiştirebilecek olan ve bizi bir anda belki ee, yani veli kulu olabilecek, derecelere yükseltebilecek fırsatlar doğar. Sık sık bunlar doğar ama biz çoğu zaman farkında olmayız. Karşımıza da çıkar. Mutlali oluruz. Bunu haber alırız. Sıkıntıya düşen işçimizin, çevremizdeki kimselerin. Ama bana ne? Hani ben maaşını veriyorum işte asgari ücret üzerinden 1500-2000 lira neyse yer kalan onun meselesi der geçeriz. Acaba böyle mi? Ama bizim imkanlarımız, zekat yükümlülüğümüz, yardım yapma imkanlarımız çok müsait olduğu halde... ...bu gibi sıkıntıya düşenleri çoğu zaman görmezden geliriz. Sanki o konuda bir uyarı gibi Cebrail Aleyhisselam'ın bu örneği karşımızda duruyor. Bir kardeşimiz hocam diyor, devlet bankalarından konut kredisi almak caiz midir? Şimdi faizli kredi tabi alırsak krediyi faizliyle beraber geri ödemiş oluyoruz. Onu da ev almamızda sonucu değiştirmiyor. Yani alınacak parayla daire alınıp bize satılma tarzında bir muamele yapılırsa ki bunu murabaha deniyor ki faizsiz bankalar bunu yapıyor. 150 bin liraya daire alınacak diyelim. 50 bin liraya biz verdik. 100 bin lirayı faizsiz banka verdi mesela. Daireyi aldık. Tapusu alındı müşteri kendi üzerine almış olsa bile 3'te 2'sini tabi faizsiz banka ödedi. O zaman 3'te 2 hisseyi arka plandaki sözleşme ile size devir yapıyor. Nasıl ödeyeceksiniz? 60 ay takside öderim dediniz mesela 100 bin lirayı. 60 ay takside bölünüyor. Ayda işte 1800 lira veya 2000 lira ödenmek üzere. Üzerine kar ekleniyor Tabii ki. 100 e, bin lira, 120-130 bin lira olarak ödenecekse ayda iki bin lira, iki bin yüz lira neyse ödenmek üzere e, sözleşme yaptınız. Dolayısıyla satın alınan daireyi size üçte ikisini devretmiş oldu faizsiz banka. Ve siz de aldığınız dairenin taksilerini ödediniz. Buna adı murabaha oluyor. Bu şekilde imkanların olmadığı dönemde başka çare olmayınca banka vasıtası bunlar oluyordu ama temel ihtiyaçlardan birisini alma anlamında. Fakat buna ihtiyaç kalmadı. Şu anda Faizsiz bankalar bu işi yapıyorlar. Şu anda devlet de malum bu işe şu anda girmek üzere girmiş durumda. Ziraat Katılım Bankası, Halk Katılım ve diğer vakıflar katılım bankası gibi bankalar kurulma aşamasında. Dolayısıyla bu sistem giderek gelişiyor. Mal üzerinde olmak kaydıyla malı alma ve satma parası mal sahibine ödendi, alındı. Ondan sonra müşteriye devir yapıldı. Sipariş üzerine alıp satma diyoruz ona biz genelde. Bu caiz görülüyor bilindiği gibi ve ileride e, faturayı fişe de yansıtacak şekilde bu açıkça resmi kayıtlara da girmesini doğrusu biz temenni ediyoruz. E, 2005'e kadar gerçi oluyordu. Kendi üzerinden tapuyla alıyorlardı daireyi. Arabayı kendi üzerlerine tescil ettiriyorlardı. Aynı gün müşteriye devir yapıyorlar. Bu defa iki defa vergi ödeniyordu 2005'e kadar. Bu bir takım problemler meydana getirdi. İki defa vergi ödenmesi aynı mal üzerinde e, müşterinin aleyhine sonuçlar meydana getiriyordu. 2005'ten sonra vergiden muaf tutuldu. E, faizsiz bankaların e, tek vergiyle kısaca muamele yapılıyor. Ama müşterinin üzerine doğrudan tapu geçiriliyor veya fatura müşteriye kesiliyor. E, banka şeyde görünmüyor. Tapuda ve e, faturalarda, fişlerde. İşte bunun yerine biz diyoruz bu faturaya bilgi konarak tapuya işlenerek bu finan, filanca faizsiz bankanın finansmanıyla alınmış ve müşteriye devredilmiş gibi, devredilmiştir gibi bir cümle. Konu vers aslında tapuya. Yani 150 bin aralık bu dairenin 100 bin aralık kısmı filanca e, faizsiz banka tarafından finanse edilmiş e, ve müşteriye işte şu kadar taksitle devredilmiştir ve bu sebeple ipotek konmuştur. İpotek konuyor zaten o malı genelde müşteri ödeyemezse diye yani oraya bir şerh konsa bu da yeterli olabilir. Tapu yerine geçer yani. Faturaya da böyle bir parantez içinde e, bilgi konabilir bağlantı açısından. O zaman daha sağlam hemen bakıldığı zaman bunun faizsiz bankacılık yoluyla bu malın alındığı ve müşteriye devredildiği görünmüş olur. Tırnak içi ya da parantez içi cümle halinde de olsa bu biri yeterli olabilir İslami manada. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi e nesad billah yaradın tüm ilacele ila müsenfek tübü ayetinde ey iman edenler siz ileri yönelik borçların borç yükü altına girdiğiniz zaman bunu yazıya bağladınız diyor hocam. Yazıya bağlayınız. Yazıya bağlamada tapuyla oluyor günümüzde tapulu yerlerde. Araba alım satımlarında trafik tescil dediğimiz ruhsatname ile oluyor. Ve diğer mallarda da belge, fatura dediğimiz yazıya bağlamak onunla oluyor malum. O malla ilgili problem çıksa bunu o satıcıdan aldınız nasıl ispat edeceksiniz? Tabii o belge bunu ispat edecek. Bir sürü şahit İstanbul'dan mal almışsınız. Fatura falan yok mesela. Mal bozuk çıktı geri vereceksiniz. Belge nerede? Yok. Fatura kesilmemiş yani mesela. Işte fektübü ayetine uymadığımız için bu defa malı geri veremeyeceğiz. Arızalıysa. Belge olmayınca. Yani dolayısıyla ayet-i de emirsi, fektübü yazıya bağlayın. Yedire yönelik borçlanmalar dendiği zaman buna Normal karzasen ödünç verilen paralar girdiği gibi bütün senet çekler mesela, vadeli satışlar giriyor dikkat edilirse. İdere yönelik borçlanmışız. Buzdolabı aldık, 12 ay taksite bağladık. Ve her ay e, şu kadar 1200 lira aldıysak 100 lira ödenmek üzere imza attık diyelim e, senet veya çeklere veya deftere imzaladık. Dolayısıyla bu yazıya bağlamak oluyor. Ayetin devamında... E, ...rehinden bahsediliyor, ipotekten bahsediliyor... ...rehin malum gayrimenkuller, ...ipotek adını alıyor... ...menkullerde kendisi de rehin... ...bırakılabilir, o zaman rehin... ...günümüzde de kullanılıyor... ...şimdi dolayısıyla daha da devamında... ...iki öne önemli alışverişlerde... ...iki şahitten de bahsedilmiş mesela... ...ayetin devamında... ...şahit bulundurulması... ...noterden ve diğer tapu muamellerinde ...yaşlıcı olanların acaba... ...baskı var mı, silah zoruyla mı... ...hani bu mal alıyor, satıyor... Ee, şüphe kalmasın diye iki tane de şahit bulundurulması tarzında ayet-i kerimede. ABC şıkları var sağlamlık bakımından. Önce yazıya bağlama işte senet, çek, tapu, trafik ruhsatnamesi gibi belgelerin yanında. Ee, devamında daha önemliyse ileride borç ödenmezse teminat olsun diye rehinden bahsedilmiş, ipotekten bahsedilmiş. Daha da önemliyse iki tane şahit bulundurulsun denmiş. Özellikle yolculuklarda falan inkar edilmesin, e, alacak verecek diye iki tane de şahidin e, hazır bulunması böyle bir muamelede, ayet-i kerimede tavsiye edilmiş ya da istenmiş. İşte bunun gibi İslam'da her şey tabii ki sağlama bağlanmış. Şimdi burada da e, bu belgelerde açıkça murabahanın yapıldığı, faizsiz banka yoluyla böyle bir dairenin, makinanın efendim arsanın, malın alındığı e, belliyse, arka plan sözleşmeler yapıldıysa, bunun faturaya, e, fişe, ondan sonra özellikle tapu kayıtlarına ve e, arabaysa trafik tesciline, parantez içinde de olsa derc edilmesi, ayet-i kerimedeki yaz, yazınız, yazıya bağlama kuralına da uyar ve bugün kanunlar bakımından da e, tek faturayla aslında mal devri yapıldığı halde o faturanın içindeki o bilgi bunun finans kurumu eliyle murabaha yoluyla yani peşin adı vadeli devretme yoluyla satıldığını da göstermiş olur. Ve bir belge vazifesi de görür. Herhangi bir herhangi bir malın iadesi gerektiği durumda malın ayıplı falan olması, alışverişi bozması, bozmak gereken durumlarda o bilgiler tapudaki, trafik ruhsatnamesindeki veya faturadaki o bilgiler bir önceki satıcının faizsiz banka olduğunu gösterir ve ona göre sorumluluklar paylaşılmış olur. İleride sanıyorum en sağlam yol bu faizsiz bankacılık konusunda devlet bankaları da bu işe girince bu olacaktır. Ayrı ayrı fatura fiş kesmek yerine sattık al aynı anda alım satılıyorsa tek faturaya fişe bu bilgiler eklenmek suretiyle birleştirilebilir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ruhun mahiyeti nedir? Şimdi ruh tabii üzerinde çok bilgi verilmeyen bir güç insan üzerinde insan insan ruhu dendiği zaman bildiğimiz gibi insanın beden beden ve ruh iki ana unsurdan meydana gelmiş insan varlığı ruh asıl enerji oluyor. kalıcı ve ebedi devamlı olan beden dünya kısmında ruhun üzerine geçen kılıf vazifesi görüyor. 70 80 yıl 60 yıl neyse dünyada gezip dolaşır, imtihan devresini geçirirken yani fizik şartlarına uygun, yeme içme yoluyla ayakta durabilen, toprak kökenine dayanan bir kılıf. Ruhun üzerine geçiren bir kılıf. Beden dediğimiz kısım kısmımız Ruh ayrıca insanı varlığı hayatta olduğu sürece ondan ayrılmayan manevi bir değeri. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii ki peygamberimize ruh sorulmuş. Ve sen ruh. Ey habibim, sana ruhu sorarlar. Ne oldun, nasıl olduğunu sorarlar. De ki, kulur ruhu min emir Rabbi Ey habibim de ki, ruhu min min emir Rabbi Ruh Rabbimdan bir emirdir. Rabb'm'dan gelen bir iş, bir emir, bir buyruktur. Rabb'm'dan gelen doğrudan bedene ilave edilen bir iştir, bir emirdir diyor. Böyle cevap ver diyor Cenab-ı Hak. Ancak bu konuda bize az bir bilgi verilmiştir şekline cevapla diyor Cenab-ı Hak peygamberimize. Yani ruh hakkında çok fazla bilgi verilmemiştir, az bilgi verilmiştir. Ama Rabbım'ın emrinden bir emirdir, bir buyruktur. Ol emriyle, gözlerine canlan emriyle insana ilave edilen bir emirdir. Başka bir ayet-i kıyımede Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılınca Ve ruhi mesela buyrulmuş. Ben ruhumdan üfledim. Adem'i yarattığım zaman Adem canlandı. Demek ki Adem'in bir bedeni var. Topraktan yaratılmış. Hücre canlığı kazandırılmış. Beden bütün mekanizmalara çalışır hale geldiği anda bir de ruhtan üflenmiş. Ruhumdan üfledim ifadesi var. Kur'an-ı Kerim'de Adem canlandı, gözlerini açtı. Ruhu çektiniz, ölüm dediğimiz hadise medenine geliyor malum. Onun için Yunus emrazetleri Hazretleri ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demiş. Yani benim ruhumun üzerine etten ve kemikten müteşekkil bir kılıf geçirdiler. Yunus diye birisi dünyada göründü, gezdi, dolaştı. Sonunda eceli gelince ruh bedenden ayrıldı. Beden toprağa döndü aslına. Ruh ise Yoluna devam ediyor. Nereye? Berzah alemine. Ruhlar alemine artı kabir hayatına intikal ediyor ruh. Beden de mezara gidiyor ama toprağa tabii dönüş anlamına geliyor. Sonra çürüyerek, dağılarak neyse mezarda önce kemiklerin dışındaki yerler topraklaşıyor. Arkadan kemikler çok daha uzun yıllarca mezarlarda kalabiliyor. Sonra da topraklaşıyor tabii ki. Ruh ise berzah aleminde, ruhlar aleminde yerini alıyor. Yarın mahşer, kıyamet koptuğu zaman yerinden ruhun üzerine bir beden giydirilecek. Mahşer meydana uygun bir beden. Herkesin 30-33 yaşı diye hadislerde ifadeler var. Var varlık zamanını ifade eden bir beden olacak kıyamet gününde. O bedenle yerimizi alacağız. Mahşer meydanında hesaplaşma. Ondan sonra o bedenlerle hayat devam edecek. Yani Dolayısıyla ee, ruh bu duruma göre insanı temsil eden aslında, sonsuza kadar götüren, yani, hal nefiha ebeden, ayet-i kerimede ebediyen devamlı kalmak üzere cennete veya cehenneme girmelerde e, mahşer meydanının kıyamet günü insana giydirilen bedeniyle olacağı biliniyor. Şimdi, dolayısıyla ruh bu duruma göre sanki sonsuza kadar giden varlığımız, Varlık enerjimiz Varlık özümüz diyelim Aslımız Beden arzi oluyor bir bakıma Dünyadaki beden çekilip Toprağa dönüyor Mahşer meydanı yeni ilave Bir beden veriliyor o beden de yalnız Dünyadaki Bedenin Bir benzeri olacağı da yine Ayet hadislerde işaret edilmiş Yani insanlar birbirini tan tanıyacak Nasıl tanıyacak dünyadaki simasıyla Tanır tabii ki Mesela ayet-i kerimede e, ''Bela kadini alâ seviye benane buyurulmuş. Yani evet biz e, insanın parmak uçlarını bile yaratmaya kadiriz. Yarın kıyamet gününde insanları mezarlarından çıkaracağız. Yeniden yaratacağız. Bedenli olarak. Ve parmak uçlarını bile meydana getirmeye kadiriz. Parmak, işare, parmak izine işaret edildiği kabul ediliyor burada benane parmak ucu, parmak izi oluyor. Yani insanın parmak izi bildiğimiz gibi tektir yeryüzünde. Yani parmak iziniz bir başkasın parmak iziyle karışmaz. 7 milyar insan, 7 milyar parmak izi. O 30-40-50 yıl önce vefat eden birinin parmak izi var emniyette diyelim. Bugünkü parmak iziyle o da karışmıyor. Yani yeryüzünde her yaratılanın kendine özgü özel bir parmak izi var. Yine hücrelerdeki DNA testinde genetik yapısı da tek gen haritasında tek hiç karışmayan ona ait özellik taşıyor. Yani Allahü Teala insana bir takım özellikler vermiş. Onlar ilahiye kıyamete kadar devam edecek özellikler olarak muhafaza edilmiş. Onun için ruh insanın Demek ki beden ve ruh olmak üzere iki ana unsurundan birisidir. Mahiyeti hakkında çok fazla bilgi verilmemiştir. Hayvanların da bir ruhu vardır ama hayvansal ruhtur. Bitkilerde bir canlık vardır. Topraktan alacağını alır, sudan alacağını alır, havadan alır, güneşten alır bitkiler alacaklarını. Ve hayatta kalırlar. Toprakla alakasını kesin bir ağacın, bir bitkinin, çiçeğin sonuçta beslenemeyince, topraktan alacağını alamayınca ölüm haline geçiyor mesela. Bitkisel ölüm meydana git, Kuruyor, ağaç kuruyor. Hücre canlı ortadan kalkıyor. E, i̇nsan da öyle. İnsanı yemesini, içmesini kesin. 10 gün, 20 gün, 50 gün ne olur? Veya havanın oksijenini kesin. Nefes almasını önleyin. E, 3-5 dakika, yani 5 dakika sonra dünyadan insanoğlu çekilmiş. Yani beden kısmı toprağa dönmüş oluyor. Vefat ediyor yani. Yeme içmeyi kesin belli bir süre yedek depoları harcıyor tabi bedendeki e, bir takım fazlalık yağları, gıdaları falan. Ama sonunda açlık ve susuzluk, susuzluk sebebiyle vefat ediyor. Açlıktan vefat ediyor. Susuzluktan vefat ediyor mesela belli bir zaman sonra. Demek ki e, beden kısmının hayatiyetini sürdürmesi belli şartlara bağlı o şartlar sona erince beden de sona eriyor. Ruhta beden artık ben ayakta duramıyorum. Yollarımızın ayrılması lazım dediği anda bedenden ayrılıyor. Ölüm dediğimiz hadise meydana giriyor. Bu kalp krizi olur. Başka bir rahatsızlık olur. Nefes alamam olur. hava oksijeni alamama yüzden karbondioksidi dışarı atamama sebebiyle zehirlenme olur. Bir sebep dışarıdan sebep görünür ama beden artık ben yoluma devam edemiyorum kusura bakma benim toprağa çekilme zamanım geldi sen kendi yoluna diyor ruha ruh bedenini terk ediyor ayrılıyor yani ve ölüm dediğimiz hadise meydana geliyor ruhu böyle bir şey yalnız tabi Cenab-ı Hak'la irtibatlı bağlantılı olan yönümüz olduğu anlamına da geliyor وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِ ruhi ayeti, ben ona ruhumdan üfledim. Kime? Adem'e. Diğer insanların ruhları da üfleme oluyor. Ama tabi e, Cebrail Aleyhisselam ya da melek vasıtasıyla daha doğrusu, melek vasıtasıyla insana ruh diyor. Peki, 3 340 geçince anne karnında e, cenin 120 günlük olunca melek gelir işte şunları şunları yükler bir de ruh, ruhu üfler diyor bir hadis-i şerifte. O zamana kadar hücre canlı var tabii bebekte. Hücre bölünmesi gelişiyor. Belli organlar tesirül etmeye başlıyor. Artık ruhu taşıyabileceği kıvama gelince ki 120 gün olunca bunun meydana geldiği kabul ediyor. 4 ay ruh üfleniyor. Ondan sonra 5,5 6, ay, 6 aylık olunca da canlı olarak artık doğma söz konusu oluyor. Yani bebeğin yaşayabilmesi 6 ayı geçirmesi lazım. 4-5 aylıkken, 5,5 aylıkken doğan bir çocuk canlı gibi görünse de küvezde müvezde belki biraz kalır ama genelde yaşamaz. Yani 6 ay dolmadan dünyaya gelen bebeklerin genelde yaşamaması yaygındır. Altı ay geçtikten sonra doğan çocuk artık yaşayabilir diye kabul ediliyor. Bu tıp bilimi de ona yakın tespitler yapıyor. Ruhun üflenmesi de demek ki o hadis-i şerif teki ifadeye göre 3.40 geçince, 120 gün geçince anne karnında bebek ruh üflenme yoluyla canlanmış oluyor. Daha önceki biyolojik canlılık olarak değerlendirilebilir. Başka bir kardeşimiz Allah şeytanı kovduğu halde niçin onunla konuşmayıp onun insanları saptırmaya çalışmasına müsaade etti diyor. Şeytan bunu kendisi istemiş. Ya Rabbi ben demiş cennetten kovdun. Ee, tabii başlangıçta bir kıskançlık var bilindiği gibi. Hazreti Adem yaratılınca meleklere Cenab-ı Hak Adem'e secde edin demiş. Meleklerin hepsi secde etmişler. Yani Adem'in önünde eğilmişler diyelim. Onun e, farkını, büyüklüğünü kabullenmişler. İlla iblis. İblis ayakta durmuş. Ben eğilmem demiş. Adem'in önünde eğilmem, secde etmem. Vestekbere ve kerimele kafirin Vestekbere gurura kapıldı. Böbürlendi iblis. Ben işte ateş alevinden yaratıldım. Kainatın sırlarını biliyorum. Bu kadar geçmişim var kainatta, evrende. Sen topraktan adi çamurdan falan neyse bir e, insan diye bir beden yarattın ya Rabbi. E, kokuşmuş bir çamurdan, topraktan. E, ben ondan daha üstünüm. Adem'in benim önümde gelip secde etmesi gerekirken, eğilmesi gerekirken ben onun önünde ne eyleyim manasında ee, böbürlenmiş iblis şeytan. Cenab-ı Hak da buna gadaplandığı için e, rahmetinden iblisi koyuyor. O zaman cenneti terk et diyor. Onun üzerine iblis o zaman diyor e, senin yeryüzüne salacağın insanları vesvese vermek, saptırmak için Ya Rabbi yetki istiyorum diyor. Bana ömür ver. Kıyamette kadar senin diyor yarattığın bu Adem olduğunu, Adem kızlarını yoldan çıkarmayı, saptırmayı ben üzerime almak istiyorum. İzin verirsen, bana ömür verirsen. Peki diyor Cenab-ı Hak sana ömür ve imkan veriyorum. Yalnız sen benim salih kullarımı saptıramazsın diyor Cenab-ı Hak. Hidayete ermiş. Salih amel işleyen dürüst kullarımı, e, ihlaslı kullarımı e, saptıramazsın. Ama sana uyanları olursa kendileri bilirler. Seni de sana uyanları da cehenneme atarım. Bunu da bil diyor iblis. İblis kabulleniyor. Kısaca insanın dünya hayatında imtihan dönemini geçirmesi için demek ki bir şeye ihtiyacı var. Yani denenmeye ihtiyacı var. O denenme sürecinde şeytanın da bir misyonu olduğu anlaşılıyor. Ona bir görev verilmiş. Fakat bu görev sultan anlamında değil. Yani insana hakim olma, zorla yaptırma anlamında şeytanın bir gücü yok. Meleklerin de insanı alıp e, camiye mescide götürme, bir de namaza başlatma ya içki masasından kaldırma gibi bir gücü yok. Sadece melek insanı e, iyiliğe hayre çekmeye çalışır. Şeytan da vesvese verip kötülüğe çekmeye çalışır. Vesvese o kadar. Zorlama e, durumu melekte de yok. E, şeytanda da, ibliste de yok. Zorla bunu yaptırmazlar ama vesvese verme yoluyla. Biri kötülüğe çekmeye çalışır. Öbürü iyiye götürmeye çalışır. Bu kadar. E, bu sulta anlamına, baskı anlamına gelmiyor. Ayetlerde de ifade ediyor bu. Yani işte ben diyor iblis zaten insanların üzerinde bir sulta güce sahip değildim sadece besbese veriyordum onları çekmeye çalışıyordum haramız sevdirmeye gayret ediyordum o kadar daha fazla ileri gitmiyordum melek de aynı şekilde insana iyilik telkin eder insana hayra yöneldiği zaman yalnız bunu yapar şerre yönelirse diyor peygamberimiz işte o anda melek geri adım atar çekilir şeytan devrededir diyor yani bir kimse haram işlemeye karar verirse bir zina etmeye Rüşvet almaya veya kumar oynamaya azmettiği zaman melek diyor geri atmalaya çekilir. O anda şeytan devre dimdik ayaktadır diyor peygamberimiz. Şeytan dimdik ayaktadır. Dolayısıyla şeytanın etkisi orada vesvesesini vermiş, muvaffak olmuş, insanı etkilemiş, ikna etmiş, haramın başına oturtmuş oluyor. O kadar. Zorlama yok. İnsan orada kendisini toparlayıp da şeytana karşı çıkabilse şeytan yapacağı bir şey yok ama teslim olduysan o harama artık devam ediyor, devam ettiriyor, haramı işlemiş oluyor. Böyle bir kısaca melekle şeytanın insan üzerindeki etkisi devam edip gidiyor. Efendim burada sohbetimiz noktayken hepinize hayırlı günler diliyorum.